A'udhu billahi min ash Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve salamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve mansara ala nehjihi ve men itebahuhu bi ahsanla yevmi iddine fe bişrahli sadi ve yersin le emri ve ahlal uktata min nisani ifkahul kavli Allahümme allimna ma yenfane ve anfane bimaallamtena ve zidna ilman be ahmetike yarrhaman rahimine amma ba'de Son dersi hatırlayacak olursak e, Ebu'l-Barakat Rahimahullah İbn-i Teymi'nin dedesi yazdığı fıkıh metni olan kitabında öncelikle Şaban ayının hilalini gözetlerken, gene Ramazan ayının hilalini gözetlerken eğer bulut sebebiyle hava kapalı kalırsa veya da sistir, havanın kirliliğidir farklı sebeplerden, olduğumuz yerin bazı coğrafi özelliklerinden dolayı eğer e, hilalin görünmesi bize kapalı kalırsa ne yapacağımızla alakalı hadisleri bize nakletmişti. Biz de onlar şerh etmiştik. Ne yapacaktık? E, 30'a tamamlayacaktık. Çünkü Hicra 29 diyordu hadiste değil mi? Cis-i Şuruna yani 29 gündür Hicri ay diye Peygamber Sasan bahsetmişti. İzah ettik 29 gündür derken sadece 29'dur yani 30 olmaz demek değildir bu. Fe ekmelü'l-i'dete Yemen dedi. Başka bir rivayette. O zaman ayın müddetini 30 güne ne yapın Tamamlayın diye Allah Resulü nasihat etti. Şimdi Ebu'l-Berekat özellikle günümüzde de çok fazla konuşulan, çok fazla tartışılan bir noktayla alakalı olarak e, hadisleri getirmiş. Bunları İmam Şevkani Rahimullah bu bapta inşallah şimdi şerh edeceğiz. Bu bapta getirdiği bir tane hadis var. Hadis İmam Ahmed'in müsledinde, İmam Müslim'in sahinde, Ebu Davud'un e, aynı şekilde Süneninde ve Tirmizi'nin de aynı şekilde ile beraber, Süneninde sahih senetle beraber naklettiği bir hadis. An Kureyb anne ummel fadli ba'fethu ila muaviyete bisyem. Kureyb'den geliyor ummel fadli. Faziletin annesi kimdir? Kast edilen i̇bn Abbas'ın annesinin de böyle bir ismi var. Ee, Muaviye'yi Şam'a göndermiş. Muaviye onu Şam'a göndermiş. Fekale fekadimtuşşşame fekateytu hacet. Hacet Ben Şam'a gittiğim ihtiyacımı orada gördüm. Festu hilale Ramazan ve Ben Şam'dayken Ramazan hilalini gördüm. Yani Ramazan ayının başladığı o hilali Şam'dayken kendisi görmüş. E, İbn Abbas radıyallahu anhu annesiyle beraber Şam'da Muaviye'nin hilafeti döneminde Şam'da onlar hilali görmüşler. Fara'aytul hilale leylatal cumati. Cuma günü hilale şahitlik ettik diyor. Sonra قدمت المدينه في اخر الشهر ayın sonunda da nereye geldin Medineye yani ayın sonu derken Ramazan'ın 29. günü son günü ne yapmış Medine varmış Fa es'alni Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas e, bana sordu diyor Tuma zekere'l hilale sona hilali zikret yani siz gördünüz mü diye soruyor Sonra kendisi hilali gördünüzükle diyor fekale <gülüyor> meta ra'aytumul Dedi ki hangi gün siz gördünüz hilali Medine'de? Fakultu aynahu leylatal cumae. Ben cevap olarak dedim ki cuma günü gördüm. Fakale ente raaitahu dedi ki sen gördün mü? Fakultune dedi evet. Faraahu'n nasu insanlar da gördüler ve samu ve samu Muaviye. O dönemin halifesi ki Muaviye insanlar ve Muaviye ne yapmışlar? O gün oruç tutmuşlar hilal göründüğüçe. Fakale la kunna raainahu leylatal sabti. Biz diyor o gün ne yaptık? Cumartesi günü gördük İbni Abbas ve Medine'ye vardı Kurey, bu kendisiyle diyalog geçirdiği kimse biri Cuma görmüşken biri Cumartesi günü gördüklerini ortaya koyuyorlar aralarında bir ihtilaf çıkıyor ama o dönemde halifelik koltuğunda oturan Muaviye Muaviye insanların görmesiyle beraber oraca başlamış insanlarla beraber ve diyor ki فَلَا نَزَالُوا نَسُومُ hatta نُكْمِلُوا الثلَافِينَ اَوْ نَرَهُ Biz diyor, cum cumartesi günü başladık, yani cumadan sonraki cumartesi günü başladık. Ya 30 güne tamamlayacağız, ya da gördüğümüzde bırakacağız biz diyor. Ardından فَكُلْتُوا <gülüyor> Ben dedim ki, اَفَلَا تَكْتَف۪ي بِرُؤْيَةِ مُوَاوِيَ وَصِيَامِي Yani halife muaviye görmüş, oruç tutmuş, o sana yetmiyor mu deyince, فَكَالَلَا <gülüyor> Dedi ki hayır. Hâkaza emr'en Resûlullah sallallahu aleyhi Peygamber bize böyle emretti. Ney emretti? Sumûlü ru'yati ve afturü lü ru'yati. Hilali gördüğünüzde oruca başlayın. Hilali gördüğünüzde orucu ne yapın? Bırakın diye emretti. Ravahu'l Cemaatü illel Buhari ve İbn Mace. Bütün muhaddisler bu hadisi nakletmişler. İmam Bukhari ile İbn Mace bu noktada nedir kardeşler? kendi kitaplarında bu hadis çıkarmayan iki alimdir kardeşlerim. Şimdi bakın bu özellikle ilk dönemden beri yani bugün çıkmış bir durum değil. İlk dönemden beri tartışılan fıkhi bir konudur. O yüzden babun başlığı El hilal izâ ra'âhu ehli beldetin hilali bir beldenin ehli görürseler hal yurzen bakiyyetil bilâdis-sâlmi. O beldenin diğer coğrafyalarında, diğer yerleşim birimlerindeki insanlara da oruç farz olur mu? Başlık bu. Ve bu başlık altında senelerdir İslam alimleri bu meseleyi tartışmışlar. Bu meselenin tartışılmasının sebebi iki tane asası. Bu, bu mesele çok önemli. Buradaki fıkıh bizi bu, bugün en çok tartışılan, insanların en çok konuştuğu bu mesele de bizi bir fıkıh güzel bir makama götürecek kardeşler. Söylediğim her şeyi inşallah can kulağıyla dinleyin. Burada bu ihtilafa götüren iki tane unsur var. Birincisi... Hadislerin o dönemde söylendiği zamanki lafızların delalet ettiği manaların farklılığıdır. Yani sumûlürüyeti ve oftrilûryeti. Yani gördüğünüzde oruç tutun, gördüğünüzde bırakından kasıt. Yani sizden bir kişi gördüğünde bütün belde ehli, bütün Müslüman coğrafyalar tutsun mu? Yoksa herkes kendi görürse başlasın, görürse bitirsin mi? Hadiste Resulullah'ın neyi kastettiği, neyi irade ettiği noktasında alimler yorum yapmışlar. Hatta bulunmuşlar, ihtilaf etmişler. Bir grup demiş ki bir tane Müslüman bile görse bütün herkese vacip olur. Bir tanesi demiş ki diğer grup ulema da fakihler de aynı hadisten yola çıkarak herkes kendi bölgesinde görmek zorundadır demişler. Bu birinci sebebi hadisin manasının delalet açısından ihtimal taşıması. İkincisi ise o dönemdeki göz, gök cisimlerinin, gök olaylarının veya gökle alakalı olan bilgilerin İslam alimleri katında o dönem ilk dönem alimleri yani İslam'ın yeni geldiği 1400 sene önceden konuşuyoruz. O dönemde gözlemin bugünkü kadar kolay ve yaygın olmaması sebebiyle de bu aynı mesele ortaya çıkmıştır. Aynı ihtilafın ikinci sebebidir. Yani neyi kastediyoruz? O dönemde gökle alakalı çok fazla bilgi alimler itimat etmemişler. İtimat etmeyince bu sefer şunu düşünmemişler, yani bugün mesela birçok bilim adamının anlattığı şey, ay bir tane, iki tane ay yok. İster Suudi Arabistan'dan, isterse Pakistan'dan görülsün. Yani dünyanın biliyorsunuz yarısı karanlıktır, yarısı aydınlıktır. Dünyanın yarı karanlık kısmında kalan Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ayı gözetleme açısından fark yoktur. Hatta bu ahmak kimseler son dönemde o kadar saçmaladılar ki, bir gün önce oruca başladılar, Delil de Amerika'da hilal görülmüş onu delil getiriyor. Ya bir gün sonra takip ediyor, dünyanın yarısı zaten. Burada geceyken orada sabah, öyle mi? E orada görüldüyse o zaman yarın burada görülecek demektir bu. Dolayısıyla hilal, ay bir tane. Ay bir tane olunca, beldelerin farklılığına göre Müslümanlara da orucun vacipliği, yani orucun görülmesi veya tutulması veya tutulmaması da değişmez. Yani bize haber gelse ki Pakistan'dan Pakistan'da hilali bir tane güvendiğimiz Müslüman görmüş. Mı ki biz her sene bu sene de Ramazana başlarken biliyorsunuz bir gün sonra başladık. Mısır'da kardeşlerimiz var, çıktılar. Suud Arabistan'da tanıdığımız kardeşlerimiz var, çıktılar. Yani Suud devletinin yaptığı açıklamayla oruca başlayıp kapatmıyoruz. Çünkü devletler kendi öz takvimlerini plan sene başında planladıkları takvimleri var. İşte devlet büyükleri ne yapar? Ayın 30'u bayramdır. Bayram şeyi vardır, siz söyleyin adına. Ee, bayram merasimi vardır. Bütün davetliler ajanda defterlerine, randevu defterlerine o tarihi yazdırmışlar. Devlet senin dinin için özellikle layık, dinsiz bir devlet senin dinin için kalkıp da bayram tarihini değiştirmez. Der ki hesap yaptık birinci gün bu, otuzuncu gün bu. O yüzden devletlerin bu şahitliğine itibar edilmez. Ama güvenilir bizim tanıdığımız bildiğimiz güvenilir Müslümanlardan iki tane adil şahit ki bir şahit kabul oluyor mu? İki şahit gerektiğin bunu da önceki ders uzun uzadıya anlatmıştım. iadede de fayda görmediğimden tekrar etmiyorum. İki tane veya bir tane adil Müslüman bize Arabistan'dan, Pakistan'dan, Mısır'dan, Türkiye'den fark etmez. Van'dan olsun Ağrı'dan olsun nereden olursa olsun hilali gördüğünü söylerse o zaman bize vacip olan bizim tercih ettiğimiz görüş budur bize vacip olan bu orucu tutmaktır. Öbür görüşe giden alimler dediğimiz gibi içtihat etmişlerdir. Bizim kanaatimize göre hata etmişlerdir. Dediğimiz gibi hilalin görüntüsü Şam'da ayrı, Medine'de ayrı olmaz. Ha Şam'da hava kapalıdır, bulutludur, yağmurludur, hilali görememiştirler. Başka bir şey. Ha Medine'de görülmüş. Bugün teknoloji var. Telefonlarla, internetle dünyanın öteki ucundan bilgi alabiliyoruz. Öyle mi? Öyleyse Medine'de görüldüyse o zaman Şam'dakine de vaciptir. Şam'da görüldüyse Medine'dekine de vaciptir. Çünkü dediğimiz gibi ayın hareketleri bölgesel değişikliklerle değişikliğe uğramaz. Bu gök bilmiyle alakalı bir bilgidir öyle mi? Yani bunu bilmeden bir alim nasıl doğru içtihada isabet edebilir? Bu gök cisimleriyle alakalı peki niye alimler kayıtsız kalmışlar? Çünkü kardeşler iki tane sebebi var. Birincisi o dönemde ilimle, bilimle iştigal eden adamların hepsi ateistler. Allah'ın varlığını bugünkü gibi. Bugün de yani bilim adamlarının ekseriyeti ateistler Allah Azze ve Celle'nin varlığına iman etmezler. Bu tarz insanlar bilgi getirdiği için alimler hep seddüzzeri adam kapısını kapatıp reddetmişler onların anlattıkları bilgileri. O yüzden mesela İbni Atiye der ki alimlerimiz dünyanın düz olduğu görüşüne gittiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemek dehirlilerin görüşüdür, ateistlerin görüşüdür der İbni Atiye rahimehullah, Allah rahmet etsin kendisine ama İbn-i de başka selefin büyüklerinden dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen alimlerin varlığını da nakletmiştir. Yani burada mesele dünyanın yuvarlaklığı düzlüğü değildir ama o dönemde alimlerin özellikle i̇bn Kesir gibi İmam Zehebi gibi Taberi gibi açın bakın tefsirlerine hepsi diyorlar ki dünya düzdür. Hepsi diyorlar. Çünkü diyor dünya yuvarlaktır demek ateist bilim adamlarının sözüdür diyorlar. Dolayısıyla İslam alimleri bu konudaki fenli ilme bugünkü kadar ulaşmak kolay olmadığı için o dönemde bu noktalarda güvenilir kaynaklardan bunlar teşhis edilemediği için ister istemez ne yaptılar bu konuda bazı bilgileri reddettiler bu birinci sebebi e, bu yani bu bilgilerin gök cisimleriyle alakalı bilgileri reddetmenin birinci sebebi İkincisi ise yıldızlarla uğraşan insanların özellikle astroloji deniyor bugün burçları yazan insanlar astrologlar falan bilmem şunlar bunlar Bunlar genelde yıldızlarla, gaybtan haber verdikleri için yıldızlara bakarak, yıldızların yeryüzündeki hareketlerini, işte yeryüzündeki olaylara tesiri olduğuna inanarak bu ilimle uğraştıkları için alimler küfrün kapısını kapatıp bunu da reddetmişler. Hiç oturup bunlarla konuşmamışlar bile. Hatta Selef diyor ki yıldız ilmiyle, gök ilmiyle uğraşmak zındıklıktır diyorlar. Ya, oysa ki bak faydaları da var. Müslümanlara bazı noktalarda bu bilgilerin faydaları da var. Neden zındıklıktır demiş Selef İmam Berbahar naklediyor Seleften büyüklerinden yıldız ilmiyle uğraşmak zındıklıktır diye. Başka sünnet yazarı olan Akide kitabı yazmış Selef'in büyüklerini. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi bu astroloji ilmiyle ilgilenen insanlar hep Allah'a ve küfür etmişler. Yıldızların görevi Kur'an'da zikredildiği üzere birkaç tandır. Göksüz olsun diye, şeytanlar taşlansın diye, gece aydınlık olsun diye Allah subhanahu ve bu sebeplerle bu illetlerle gökte ayı ve yıldızları var etmiştir. Kur'an yıldızların görevini bu olarak zikretmişti. Bunun dışındaki her şey batıldır, uydurmadır, hepsi reddedilmesi gerekir. Dolayısıyla bu asıldan yola çıkarak alimler, gök bilimcilerin getirdiği bu noktaları, yani bu bilgileri ne yapmışlar kardeşlerim? Hepsini reddetmişler. Özet olarak burada bizim bu ihtilaflı meselede itibar ettiğimiz doğrudur olarak kabul ettiğimiz görüş İslam fakirlerinden yani bir kişinin veya iki kişinin görmesiyle beraber bütün İslam beldelerine orucun vacip olduğu görüşüdür. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah ve lütfunun, sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil bihamdik la ilaha